Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Merhaba, Bir Koku programına da hoş geldiniz. Bu hafta geçen hafta süremiz dolduğu için tamamlayamadığımız doğal sentetik parfümlerle ilgili notlarımızı toplayacağız ve aktaracağız. Sonra da bu konuyu şimdilik kaydıyla kapatacağız. Şimdilik diyorum çünkü hangi kokuyu inceliyor olursak olalım bu konu sürekli karşımıza çıkacak. Bu tartışmayı aktardıktan sonra gene geçen hafta söz verip değinemediğimiz bir baz molekülü olarak paçülyeden biraz bahsedeceğiz. Ve e, haftaya yapacağımız küçük bir söyleşinin anonsuyla programı sonlandıracağız. Vaktimizin yetmesi durumunda arada bir küçük kahve molası verip bir de şarkı dinleyeceğiz. Efendim bu doğal sentetik tartışmasına nereden geldik? Postamıza düşen ve satın aldığımız parfümün doğal mı sentetik mi olduğunu nasıl bilebiliriz sorusuyla geldik. Aslında büyük ölçekteki parfüm üreticilerinde bu tartışma bir gündem maddesi olmaktan çıkalı çok oluyor. Ama biz tüketiciler için dünya ölçeğinde bu tartışma tabii ki sürüp gitmekte. Satın aldığınız herhangi bir kokulu üründe ki bu isterse bir çamaşır yumuşatıcısı olabilir bir veya soğuk bir kış günde içmek için hazırlanan sıcak bir fincan salep olabilir veya son aldığınız parfüm olabilir içinde mutlaka sentetik bir koku molekülü büyük olasılıkla yer alır. En kolay anlaşılanı ve en ilgi çekeni olması açısından parfümünüzü örnek alalım ve konuya girelim. Parfümlerde de giysiler gibi moda olan akımlar onlar kadar kısa süreli olmasa da var. Son yılların modası özellikle iki yönde gelişiyor parfümde. Öncelikle meyve kokulu ve tek çiçek kokusu olmaktan ziyade bize çiçeği de hissettiren meyveler. Çok hakim parfümlerde. Bu tek çiçek kokusuna parfüm aleminde soliflore deniyor. E, tek çiçek kokusu derken e, sadece bir çiçeğin etrafında değil bir buket olarak çiçek kokusu da e, çiçek kokusu olarak kabul edilebilir. Biz bunların dışında daha meyvamsı olan kokulardan bahsediyoruz. E, i̇lgilenenleriniz bileceklerdir. Bazı marka parfümlerin şişeleri bile artık meyve şeklinde tasarımlanıyor. Şimdi size bazı meyve kokuları sayacağım. Ahududu, elma, kivi, çilek, karpuz, kiraz, muz, şeftali, mango. Bu listeyi uzatmak elbette mümkün. Bu meyvelerin hiçbirinin kokusu meyvanın kendisinden doğal olarak elde edilemez. Bir tek şey hariç, narenciyeler hariç. O halde biz bunları nasıl duyarız, bu kokuları nasıl duyarız parfümümüz içinde ya da bu koku bazları nasıl üretilir ki bizim parfümümüzün akorlarının içine yerleştirilsin. İki yöntem var. Bir tanesi headspace analysis denilen yani e, kafa üstü alanı analizi diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz söz konusu meyvanın e, kapalı bir ortamda kokusu kıstırılır ve bu kıstırılan koku daha sonra gas kromatograf cihazında analiz edilerek İçindeki bütün moleküller ve miktarları bir kağıda dökülür. Tabii bu gaz kromatograf cihazını kullanan insanlar son derece deneyim sahibi ve bu iş konusunda çok bilgili insanlar. Çok kolay ve çok kısa bir süreç değil bu analizi yapmak. Sonra ya birebir aynısı bu moleküllerin laboratuvar ortamında birleştirilerekten üretilir. Ya da bu e, birebir aynasının ötesinde bir takım meyve kokuları üretilebilir. Bu birebir aynası nasıl üretilir? E, diğer başka bazı doğal ürünlerde bulunan, e, hep bahsediyoruz bundan her doğal ürün aslında bir parfüm kompozisyonudur diye. İçinden bazı moleküller o esansın içinden ayrıştırılır ve bir araya getirilerek bu formüle uyulmaya çalışılır. Yani ne olabilir bu? Mesela gül ağacının içinden linarol alınabilir veya gülün içinden işte ne bileyim geraniol alınabilir. Bunlar eğer o meyvanın içinde varsa ne miktarda varsa o arada bir araya getirilerek e, elma kokusuna yakın bir koku elde ederiz. Bir ikinci yöntemde parfümörün hayal gücüne bağlı olarak kendi elmasını yapmasıdır. Yani mesela hayalindeki elma bir nebze böyle çok hafif bir baharat karanfil mesela tatlı bir baharat havası taşıyordur. O zaman bunun içine biraz ojenol veya isojenol ilave edecektir. Belki kimi parfümörün hayalindeki elmanın kokusu bir elmada olması gerekenden biraz daha fazla tazedir. Bize hafif böyle çimen kokusu, yani taze biçilmiş çimen kokusu veriyordur. Böyle bir hayali vardır. O zaman da çok az olmak kaydıyla işin içine... Bu kokuyu bize çok yoğun verebilecek bir e, sentetik molekül e, Sistri 80'in asetat yerleştirilecektir. Her iki halde de elma yani gerek e, karanfilli olsun gerek çok taze kesilmiş olsun gerçek hayatta bulunan bir elma değil parfümörün hayalindeki Elmadır. Yani bir şekilde fantazi elma diyebiliriz. Fantazi elma da e, elma kokusu olarak bu akorların içinde yer alabilir. Parfümlerde meyveler genelde tek olarak kullanılmazlar. Daha böyle bir zenginlik ve derinlik sağlamak amacıyla birden fazla meyve kokusu harmonize edilir ki biz kokuyu tarif ederken tek meyveye saplanıp kalmayalım. Bu e, hem bizde kompleks bir algılama yaratsın yani e, karışık bir algılama yaratsın. Daha doğrusu hayalimizde de e, daha geniş resimler ve duygular uyan Andersen parfümü olan ilgimiz daha değişik ve bağlayıcı olsun. Bir diğer parfümlerde moda olan akım da taze deniz ve hava kokularıdır. Ki bu aşağı yukarı 80'ler 80'lerin sonlarına doğru çok yaygınlaşmış bir akım. Bunları zaten doğal olarak elde edemeyeceğimiz aşikar. Deniz kokusunu veya işte ne bileyim ben deniz kıyısında böyle tazelik ne olabilir yazın işte bir karpuz kesilmiş falan böyle nefis taze bir koku nasıl elde ederseniz %95'i su zaten bu meyvanın. Bu nedenle bu tip kokular Genelde e, parfüm kimyasalı fabrikalarınca üretilen bazı moleküller kullanılır. Bunların ticari isimleri işte kalon, flor hidral, floral ozon, helyonal gibi e, formüllerinin açılımı var ama sıkmamak için vermek istemiyorum. E, bu moleküller kullanılır. Bunlar genel olarak parfüm içinde çok yüksek miktarlarda yer alırlarsa e, kaçınılmaz olarak beraberlerinde hafif metalik kimyasal bir koku Getirebilirler. Bu kalon var mesela bahsettiğim, bundan çok kısa olarak bahs e tekrar bahsetmek istiyorum. Bu e karpuzumsu, kabuna yakın karpuz kokusu diye tarif edilir üretici firma tarafından. Ama aslında e daha çok böyle deniz rüzgarları vesaire parfüm tanıtımlarında gördüğünüz deniz rüzgarları, işte ozon marin vesaire tipi tarif edilen kokular bu kalondan kaynaklanır. 1966 yılında Pfizer ilaç firması tarafından Valium benzeri bir sakinleştirici aranırken bulunmuştur. Ee, Pfizer bu 1966'dan 2 yıl önce yani 1964'te e, Camille Albert Laloux isimli bir Grasse menşeli kokunun başkenti dediğimiz Fransa'daki Grasse kentinden bahsediyorum. Grasse menşeli bir e, koku firmasını satın almış olduğundan bu molekülü onlara devreder. E, yani ana şirketin çatısı altında iki Şirket birbirlerine buldukları bir şeyi devrediyorlar. Açılımı bu kalonun e, metil benzo diyo pinon. E, Moleküle bir 20 yıl kadar falan hiçbir ilgi olmaz. Böyle değişik kokular stoğunda durur. Ancak 1989'da parfümör Yves Tanguy ıslak havalar veren, taze havalar veren notalarla çalışmaya karar verir... ve Aramis firması için New West diye bir parfüm formüle eder. Parfüm tabii hiç o zamana kadar duyulmamıştır ve değişiktir. Onun için bir hit olur. 3 yıl içinde onu e, Escape, Kenzo Om ve e, Odeisey gibi e, kendi alanında hit olmuş... ...başka parfüm formülleri de takip ederler. Halen bahar-yaz dönemlerinde... Çok öne çıkarılan pek çok parfüm, tazeliği, deniz havasını, işte temiz havayı çağrıştırması açısından öne çıkarılan pek çok parfüm, kalonya'da onun takipçisi olan diğer marin ozon molekülleri kullanırlar. Genellikle bu kokular abartısız, sakin ve genel tanım olarak şeffaf bir kokuya sahiptirler. Ee, bu kalona aynı zamanda karpuz ketonu da deniyor. Bununla üretilen bazı birkaç farfümüz sayayım. Yukarıda saydığım gibi başlangıç New West'li oluyor. Escape, Kenzo Om, Lodo Issei e, erkek için, Lodo issey kadın için, Polo Sport, Hugo Element, e, Rocha'nın Aquavoman'ı ve Tommy Girl'ü bunlar arasında sayabiliyoruz. Ee, bu Soruyla ilgili, doğal sentetikle ilgili e, tartışmayı burada e, ara vermek istiyorum. Dediğim gibi daha sonra diğer programlarda da karşımıza e, çıkacak. Ama birkaç not daha vereyim isterseniz. E, şunu bilmemizde fayda var. Avrupa Birliği'nin normlarına göre satılan parfümlerde alerjen olduğu kanıtlanmamış ancak... Kişiye bağlı olarak ve bünyeye bağlı olarak bu riski barındırma içeriği olan maddelerin parfümün kutusunun üzerinde yazılı olması bir zorunluluk. Kutuya baktığınızda şöyle bir açılım görürsünüz. Parfüm veya parfüm ekstrakt yazar İngilizce yazıyorsa veya fragrance yazabilir. Alkol, denat, su ve ardından bir takım maddeler sıralar. Aslında o bir takım maddeler ilk sırada yer alan parfüm veya parfüm ekstresi tanımının kapsamındadır. Ama demin belirttiğim yasal gereklilik nedeniyle ayrı yazılır. Marka vermeden doğal olduğu yani natürel bir parfüm olduğu iddiasında olan bir parfüm firmasının parfümünün kutusunun üzerine bakıyorum. Şunlar yazılı. Fragrance artı alkol artı aqua yani su ve devam ediyor. Limonen, hidroksi izofeksil, trisikloheksene karboazaldeit, kumarin, linalol sitronelol, alfa izometil iyonon, farnesol, geraniol, sitral, sinemal, metil 2, oktiyonat, ojenol. Bu saydığım maddelerin pek doğal olarak doğal maddeler olduğuna çok fazla aşina değiliz. Bunlar ne bitki isimleri ne çiçek isimleri. Bunlar ya diğer doğal malzemelerden ayrıştırılmış moleküller yani o doğal Parfüm formüllerinin içinden ayrıştırılmış moleküller ya da direkt olarak petrokimya başlığı altında ele alınabilecek içerik maddeleri. Mesela demin saydıklarının içinde kumarin vardı ki bir önceki programda Avrupa'daki kokunun tarihini incelerken Fugger Royal'in ilk sentetik molekülü kullanan parfüm olduğunu ve bu sentetik molekülünde kömürden elde edilen kumarin olduğunun bahsetmiştik. Peki doğal hep faydalı, sentetik hep zararlı mıdır? Aslında algımız hep bu yönde çalışıyor. Gıdalarda da tabii böyle çalışıyor. Ama gerçek hep böyle olmayabiliyor. Mesela karanfil yağı ölçüsüz bir şekilde kullandığımız zaman cildimize hasar verebiliyor. Ama bu yağın içindeki alerjen molekül ayrıştırılıp kullanıldığı zaman bize zarar değil, fayda verebiliyor. Tabii bunun karşısında da doğal malzemelere ne kadar zararlı olabilirse olsun... Çok uzun, yüzyıllar boyunca organizm, organizmamızın kazandığı bir alışkanlık ve yer yer hatta bağışıklık var. Yapay moleküller gibi yeni karşılaştığımız bazı malzemelerde bu bulunamıyor. Ee, ileride masklar, yani miskleri incelerken bu konuya tekrar dönmek üzere benim de henüz sağlıklı bir karar oluşturamadığım bu tartışmayı şimdilik bir tarafa bırakıyorum. Ancak şunu tekrardan belirtiyorum. Parfümünüzde veya çamaşır tozunuzda, yumuşatıcınızda Mutlaka veya mutlaka çok büyük olasılıkla sentetik molekül vardır. Aksi zaten ticari olarak mümkün değildir. Zira geçen hafta da belirttiğim gibi doğal malzemeler bir üretici firmalar arasında ekonomik değildir ve karlı değildir. İkincisi süreklilikleri yoktur. Yani iki farklı yılın veya iki farklı tarlanın hasadı bize aynı kokuyu vermez. Onun için kokunuz az miktarda doğal yağ, muhakkak doğal malzeme içinde vardır. Çünkü derinlik ve zenginliği veren odur. Bol miktarda eşdeğer molekül veya buna doğala özdeş aroma diye de rastlayabilirsiniz. Ve doğada bulunmayan ancak hoş kokan fantazi molekülü diyebileceğim yapay üretilmiş moleküllerin karışımından üretilmiştir. Bu bölümü böyle kapatıyorum. Bugün müzik arası vermeyelim diyorum. Çünkü gene programımızı yetiştiremeyeceğiz. Paçulik alacak. Bana gene kızgınlık dolu mailler gelecek. E, mailler derken e-posta adresimizi görüş, eleştiri ve sorularınız için tekrar etmek istiyorum. Burada bir nefes almışken. Efendim şimdi Paçuli'ye geliyoruz. Şöyle bir gözlerimizi kapatalım ve düşünelim. 1800'lü yıllarda Avrupa'da yaşıyoruz. Yerel olarak bulabildiğimiz kumaşların dışında Hint ve Çin'den gelen ipekler, kaşmirler hem farklı dokuları ve dökümlü duruşlarıyla e, hem de renklerindeki o zenginlik dolayısıyla kadın erkek hepimizin ilgisini çekiyor. Bunları tabii ancak elde edildikleri ülkelerden getirtebiliriz. Çünkü ne üretimlerinde kullanılan üretimler, Doğal malzeme bizim coğrafyamızda yok ayrıca bu kadar ince ve sofistike ürünlerin dokuma tekniklerine de aşina değiliz ama bu malları o ülkelerden ithal etmek o kadar da kolay değil yani yol uzun o zaman uçak yok tabii gemilerle ve kervanlarla yapılıyor bu yolculuklar ve aylar sürüyor olsun güzel ve şık görünme uğruna biz buna da razıyız ama bu işin bir de riskleri var. Yani bırakalım kervan baskınlarını, korsanların soygunlarını falan onu ithalatçının güvenlik ekibi veya korucusu ne varsa o düşünsün. Ama o sıcak yollarda kapalı denkler içinde bu nadide kumaşları nasıl korunmalı ki elimize güve ve sahir haşerattan yıpranmış ve delik deşik gelmesin. Biz de bunu e, kime soralım? Tabii o malın üreticilerine yeren insanlara soralım ve onların önerilerini dinleyelim. O zaman e, onların önerilerini Aldıktan sonra onların önerileri doğrultusunda kumaşları güve ve benzeri haşerattan uzak tutacak hafif kafiru kafirius İngilizcesi. Hafif kafiru kokan bitkilerin yapraklarına saralım ki elimize sağ salim ulaşsınlar deliksiz ve hasarsız olarak terzilerin tezgahlarına yayılsınlar. Evet efendim bu e, hafif kafiru kokan e, güve ve benzeri haşeratı bu malzemelerden uzak tutan paçuli. Paçuli Avrupa'ya güve savar olarak girdi sayın dinleyiciler ve e, menşeinde paçuli yapraklarına sarılmış kumaşlar Avrupa'ya ulaştıklarında beraberlerinde bu o üzerlerine sarılan yaprakların e, kokusu sinmiş olarak geliyorlardı. Hafif böyle baş döndüren Avrupa'da aşina olunmayan bir koku tabi bu. O kadar güçlü ki bu dikilip giyildiğinde bile aylarca sanki parfüm sürmüşsünüz gibi e, beraberinizde dolaşıyor bu kumaşlarla. Zamanla bu koku aynı zamanda ithal ürününe doğa doğrusu e, ve dolayısıyla lüksle. Özdeş hale geldi. Bu da tabii yeni bir pazar demekti ve güve savar yapraklarının yanı sıra paçuli yağ olarak da ayrı olarak ithal edilmeye ve parfüm formüllerinde kullanılmaya başlandı. Paçuli nane bitkisinden bir çalı bitkisi aslında. Aromaterapik özellikleri nedeniyle çok fazla kullanılıyor aromaterapi alanında. Yani işte ne bileyim ilk aklıma gelen sivilce egzama falan gibi cilt bozukluklarına iyi geliyor. Veya ruh haliyle ilgili ne bileyim depresyon, stres gibi e, bir takım ruh hallerinin normale e, döndürmeye yardımcı olmasıyla da biliniyor. Gerçek doğal paçülü yağının fiyatı tabi biraz pahalı el yakacak durumda çünkü son yıllarda üretildiği ülkelerdeki doğal afetler Arzı düşürüyor yani üretim düşüyor ama talep sabit. Bu da bir ekonomik kural olarak fiyatları yükseltiyor. Endonezya, Malezya ve Filipinler işte zaten doğal alfetlerin son yıllarda çok sık görüldüğü yerler. Buraları paçulenin kaynağı. Afrodüzyak olduğu da söyleniyor ama ben buna çok da şey yapmıyorum. Çünkü batı için doğudan gelen ve tanıdık olmayan her kokuya hemen kolayca bu damga Vuruluyor sanki yani doğullar böyle karanfildi, safrandı, paçuliydi, tarçın içinde dolaşıp sabah akşam afrodüzyak faaliyetlerde bulunuyorlarmış gibi algılanıyoruz gibi geliyor bana batı tarafından. Ee, bitkinin buharla distile edilmesiyle elde ediliyor paçuliya. Kehribara yakın bir rengi var ve koyu böyle kıvamlı bir sıvı. Odunsu, yosunumsu böyle hem yeşil taze diyebileceğimiz hem de böyle kafirumsu neredeyse böyle hafif hafif naftalin gibi. E, kokabilen bir havası var kendi içinde notalara ayırırsak taze bir açılış arkadan böyle şarapsı baharatlı gibi diyebileceğim bir orta nota ve balzamik bir e, baza ulaşabiliyorsunuz e, dinlendirildikçe ve matur oldukça bu katmanlar iyice birbirine karışıyor bir armoni meydana getiriyorlar keskin baharat kokusu bu aşamada incelerek, incelerek yumuşuyor. Ve yani neredeyse tadından yenmez bir nefis koku haline geliyor. E, bütün diğer odunsu kokulara uyum sağladığı gibi gül veya yasemin gibi e, çiçeklerle de formül içinde gayet ahenkli kullanılabiliyor. Kalıcı ve kuvvetli bir baz notadır. E, bu üst nota, kalp nota, baz nota bu. Façuliyi bitirdikten sonra tekrar dönmek istiyorum. Yani e, parfüm formülünün içinde bazı nota dediğimiz zaman parfüm formülünün içinde hemen başta açığa çıkmaz. Zaman içinde yavaş yavaş kendini belli ederken diğer notalarında hem tende kalma sürelerini uzatır e, hem de onları armonize eder. 1960'larda yeni dünya gençliğinin kendini ve dünyanın anlamını keşfetme cürcünası içinde de Hindistan üzerinden tekrar gündelik yaşama girmiştir. Tütsülerin vazgeçilmez kokusudur tabi bu haliyle. Aynı zamanda hippi veya çiçek çocuk kokusu da olarak da bilinir. Ee, içeriğinde paçı bulunan bazı güncel parfümlerin isimlerini vereyim. Ee, Chanel firmasından Şans, Coco Mademoiselle veya Chanel 5. Thierry McLirdan e, Angel ki Angel aslında üç temel e, molekül üzerine inşa edilmiştir. E, paçuli, vanilya ve şeker denir aslında paçuli e, izobutavan dediğimiz daha o çikolataya yakın olan vanilya ve maltol dediğimiz bize o şeker. E, kokusunu veren molekül bu üçü çok kaba olarak bir Angel formülü yapar ama tabi bu çok daha fazla zenginleştirilmiştir. Olivier Cresp tarafından diye de not düşeyim parfümün yaratıcısını. Christian Dior'un Dune veya Fahrenheit'ı Calvin Klein'in Eternity'si, Kaşerelin Anez Anez, Tom Ford'un Black Orchid veya White Pachulis'i Hermes'in Terdo Hermes'i Gucci'nin Rush, Prada'nın Prada, Prada Chopin'ın Wish ve Paco Robba'nın Black X'sini bu e, paçülenin kullanıldığı güncel parfümler arasında sayabiliriz. E, bu notalarla ilgili bir şey hatırlatayım demiştim. E, daha önce de söylediğim gibi belki de her programda tekrarlamamızda fayda var. Parfümler müzik terimleri gibi notalara ayrışıyorlar işlerinde. Aslında molekül büyüklüklerine ve koku kuvvetlerine göre böyle değerlendiriliyorlar. İlk 15 dakikaya kadar o ilk taze ilk çarpıcı kokulara üst notalar diyoruz. Daha sonra 2 saate kadar süren ve kalp, e, parfümün esasını temsil eden e, notalara kalp nota diyoruz. Ve en altta baz notalar var. Bunlar hem kalıcılığı sağlıyorlar ve diğer kokuları fixe ediyorlar. Hem de o e, kalp nota geçtikten sonra teninizde böyle 7-8 kuvvetine göre 9-10 saate kadar kalan bir koku bırakıyorlar. E, bu nereden çıkmış? Bu 19. yüzyıl başında bir İngiliz e, George Williams Septimus Piesa e, bu kokuları... Kokuların içindeki bu ayrışımı bu şekilde klase ediyor. Üst, orta ve baz notalar diyor. Bu sistemine de Odofon ismini veriyor. Çok da meşhur bir kitabı var. Parfümcünün sanatı ve bitkilerden koku elde etmenin yöntemleri diye. Her ne kadar ismi bitkilerden koku elde etmenin yöntemleri olsa da çok da böyle doğacı ve insancıl bir kitap olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü içinde pek çok hayvansal koku molekülüne de. Önem verilmiş durumda kitap tamamen neredeyse formüllerle dolu. Ee, bir programın daha sonuna geldik gibi bugün kahve molası veremedik haftaya bir söyleşi konuğumuz olacak. Ee, ondan sonraki programlarda da kah konuklar kah da bugün olduğu gibi bazı temalar e, seçip konuşarak e, vaktimizi sizi en sıkmayacak ve en verimli olabilecek şekilde değerlendirmeye Çalışacağız. Aklımda bir başlık var ki inşallah bir ara fırsat bulursak bunu da işlemek istiyorum. Bütün zamanların en çok satan parfümü olan Chanel 5 üzerine bir program ayırmak istiyorum. Çünkü bir efsane haline gelmiş durumda. Sevelim veya sevmeyelim. Bütün zamanların sonuçta en çok satan parfümü ve etrafında bir sürü efsane var. Biraz bu efsaneleri ilk fırsat bulduğumuz programda... Biraz kurcalayabiliriz bir diğer programın konusu da miskler için e, ayırabiliriz çünkü hem doğal misk hem de sentetikleri ve sentetiklerin zaman içinde evrimi de e, size ilginç gelebileceğini sandığım pek çok e, nokta var soru eleştiri ve önerileriniz için e-posta adresimizi tekrarlıyorum kokuprogrami.yahoo.com e haftaya konuğumuz e, Hunca firmasından Sayın Niso Kalaonra olacak ve bir marka sahibinin kokulara e, ve koku pazarına nasıl baktığını hep beraber dinleyeceğiz. E, ben Vedat Ozan dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya tekrar buluşana kadar keyifli günler dilerim ve radyonuzun kokusuz kalmamasını isterim. Müzik